Merhaba, bu hafta aşk konusunu tartışacağız. Nedir aşk? Birkaç şey söyleyip sözü arkadaşlarıma bırakayım. Aşkın bir kozmik anlamı var. Eskiler mesela gök cisimlerinin birbirini çekmesini de aşkla izah ederler. Her türlü yakınlaşma veya evrendeki o kozmik enerjinin adı da aşktır. Yani aşk bir yaşama coşkusu, enerjisi, hayat kaynağı olan her şey herhalde e, temelde bir aşktır. Bu bizim hikmetimizde işte <gülüyor> Mevlana'da örneği, Yunus'ta veya daha genel olarak bakarsak işte sufizmde genel olarak İbn-i Arabi'de filan aşk e, bütün var olanların temelinde çekirdeğinde duran bir şeydir. Çünkü aşkı aldığınız zaman bütün evrendeki enerjiyi almış olursunuz. Dolayısıyla varlıkları varlık kılan şeyin adı belki o anlamda aşk. Ama bu enerji bizim bireylere de aktarılıyor. Yani her birimizin yüreğinde böyle bir yaşama coşkusu ve enerjisi var. İşte kimi zaman adı Eros olmuş, kimi zaman Libido olmuş, e, kimi zaman Elan Vital olmuş filan. E, ama e, büyük bir yaşama atılımının ve coşkusunun adının aşk olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii e, belki onu daha çok tartışabiliriz. İnsanlar arasındaki özellikle veya çoğunlukla karşıt cinsler, cinsler arasındaki... E, Cinselliğin de olduğu bir takım ilişkiler bütününe de aşk deniyor. İşte birbirimize aşık olduk, bir aşk evliliği yaptık veya işte bu aşk beni bu insana bağladı diyoruz. Bir de tabii insanların dışında düşüncelere ben adalete aşığım, demokrasiye aşığım, bilime aşığım gibi sözler söyleniyor şimdi bu kısa açıklamakta, açıklamanın ardından e, belki e, Cengiz hocayla başlayabiliriz mesela genellikle sevgi ve aşk e, ayrımı yaparlar e, ayırmaya çalışırlar yani sence bu sevgi ve aşk aynı şey midir yoksa e, varsa aralarında ne gibi bir fark olabilir Evet, e, i̇ster istemez ben yine psikanalitik teoriden <gülüyor> hareketle bunu biraz Çok açabildim. güzel tabi bir açılım yani, sağlar. E, bunun tabi Türk, genel olarak yani Türkiye'de de pek çok okurun okuduğunu zannettiğim yani yaygın olarak bilinen Erik Fromm. <gülüyor> yani Freud'un heteroseksüel aşk meselesine çok e, önemsediği hatta yani çok itibar ettiği pek söylenemez. Yani aşk konusunda o biraz muhtemelen kendi hayat şeyle de ilgili, kişilik ve hayat tarzıyla da ilgili. Hiç aşık olmuş mu Freud? Olmuş. Yani mesela işte neredeyse 50 yıla yakın karısı Marta'ya çok gençliğinde delikanlında bir 4 yıllık bir uzun nişanlılık dönemi var ve mektupları ilginç. Oo, yani Kıskançlıkla çünkü her aşkta bir kıskançlık değil mi? Hmm. Yani bir sevgiyi e, aşk niteliğine büründüren en önemli özelliklerden biri bu kıskançlık tabi çok marazi patolojik olmama Hı. koşuluyla mesela buradan Doğru. bir ayrım gözetebiliriz şimdi Eric Fromm'un şöyle bir teorisi var yani genel anlamda sevgi Hı. şimdi diyelim ki anne, yani ana babanın çocuğa annenin çocuğa sevgisi, kardeş sevgisi dost arkadaş sevgisi Hı. ile aşktaki sevgi illa yani illa heteroseksüelde olması da şart değil değil ama yani yaygın anlamıyla kullanılınca farkı ne orada? Hmm. İşte orada demin işaret ettiğin cinsellikle ilgili bir yönü var. Yani bir cinsel cazibe, bir cinsel... Çekicili. Sevgi de cinsellik yok mudur? Ee, anne baba yani ananın çocuğuyla ilişkisi Ama Freud'e yani, sorarsanız var bir şeyler. Ha o erotik yanı mutlaka var. Çünkü çocuk hmm. da var yani ilk daha yani Freud'un yaptığı en büyük buluş cinselliğin sadece erişkin, yetişkin ve genital üreme organlarıyla yürütülen bir şey olmadığı çocuğun çok en erken dönemden itibaren eylemlerinde bir cinselliğin yani cinsel içgüdünün onun libido veya daha sonra eros dediği içgüdünün tezahürlerinin çok bebeklik çağından itibaren yani hmm. parmak emmenin sözgelimi bir uyaran açlık veya diyelim ki ağız mukozasının tatmini sadece bir ...biyolojik, fiziksel, mekanik bir tatmin değil... ...erotik bir tatmin gibidir adeta... Hmm. ...ama çocukça tabii... ...dolayısıyla çocuk cinselliğinden kastettiği o... ...pregenital cinsellik dediği... ...yani ergenlik, blue öncesindeki... ...çocukların birçok eylemlerinde de... ...haz veren eylem... ...bunun içerisinde böyle bir libido çünkü... haza dönük bir şey... ...her neyse yani şimdi psikanalitik teori... sun boyu anlatmak değil derdim ama... Erik Fromm'ın yaptığı en önemli... ayrım bence bu... ...yani... Aşk bu sevginin hani anne anne baba kardeş dost sevgisi sevgi daha geniş daha aşk genel, onun evet. bir alt kümesi falan var bir ha biraz bir daha gibi. üst kümesi ya da bir bir türü İçin, he, bir, bir türü, türü. Hmm. bu türün özelliğinde bir cinsellik şeyi var işte ayırt edici olan o hmm. yani çocuk çocukta da eğer insest arzusu çünkü incest tabu yasa bu kadar neredeyse evrenselse o yasağın altında bir arzu olmak gerek. Yani anne babayla cinsellikle dahil bir ilişki isteğinin arzusunun toplumsallaşmayla ve kültür ve uygarlığın yaratılmasıyla birlikte tamamen bilinç dışına itilmesi ayrı bir şey. Ama böyle bir arzunun yani deminki soruna geleceğim yani ebeveyn ve ana baba içinde de hiçbir mi cinsellik tümüyle yok edilmiştir ya da baştan beri mi hiç yok? Hayır, o ile birlikte adeta bilinçaltında. dönüşebilir mesela aşk ile başlayan <gülüyor> bir ilişki sevgiye veya Aşır. sevgiyle başlayan aşka. Şimdi Gülüşe hocam ben şöyle bir iddiada bulunacağım ve bunu tartışmaya e, tartışmayı da biraz yani açmaya çalışıyorum. Evet Hı. açmaya çalışmak için. Yani diyelim ki biz birbirimize aşıyız. Aramızda bir aşk var denildiğinde. Hı. Bu sadece aşıkla maşum ilgilendirir yoksa bir üçüncü göz yani dışarıdan bu ilişkide aşk gerçekten var mıdır yok mudur tartışması yapılabilir mi? Hani dışarıdan karar verilebilir mi? Ya bakılabilir yani mi? Yani i̇ki ona kişi kimsen... birbirine aşığız diyor. Ee, <gülüyor> mesela <gülüyor> sen bir hekim olarak Aa, bunlarınki aşk mı aşk değil kesinlikle ya? Kesinlikle denenebileceğini iddia ediyorum. Buradan biraz Abi, kışkırtayım sizi. <gülüyor> tabii kesinlikle denebileceğini. Tabii. Yani Bunu tartışalım sadece... da <gülüyor> Mehmet Ali'ye belki bu. ...aşkın tarihiyle ilgili... Heh. ...bir takım açıklamalar yapmasını... ...o biraz o tam böyle, ...fransız e, devrinden onu... başladı. <gülüyor> <gülüyor> yok, ...yok daha önceden baş, taş devrinden başladı... <gülüyor> ...şimdi taş devrinde... Ama bu ...sorumu da unutmayalım... Bak, sen, ...onu tartışacağız şey sen, sen hatırlat ama... ...tamam Hı. taş devri dediğin iyi oldu... ...aslında biz şimdi yani... ...kastınızın o olmadığını biliyorum ama... Hı. ...sanki öyle bir manzara ortaya çıktı... ...zamandan ve mekandan soyutlanmış... E, ...bir aşk var zaten... ...atamporel... Hmm. ve aspas'yal bir aşk varmış gibi konuşuyoruz hmm. halbuki değil. Yok mu ya? Zamana ve zamana ve mekana göre değişen aşk telakkileri, aşkın aşk telakkileri ve aşkın yaşanmışlıkları yani. var. Hmm. Güzel. Mesela, ama aşk var ama. Şimdi önce logos vardı değil, amur var. Ben yani. onu, onu onu söyleyecek esafta hissetmiyorum kendimi aşk var mı yok mu ama şunu fark ediyorum. Yani aşk telakkileri olduğunu fark ediyorum primordiyel toplumlarda aşk diye bir şey yok. Ee, yani bizim bugün yüklediğimiz anlamda... Nasıl toplumlar onlar? İlkel toplumlar hmm. diye Türkçe'ye çok hmm. yanlış bir şekilde çevrilen... E, ya, yazı öncesi. Yani, batı, batı dillerinde Asıl. de primitif deniliyor. Bu laf iyi bir değil, Tabii, laf değil. Terke, terk edildi. İlksel. Hmm. Hmm. Ee, evet. İlksel. Primordiyel. E, bunlar da yok. Şimdi batı dillerinden hareket edelim. Latince'den hareket edelim. Hmm. Amor lafı hem sevgi ifade eder hem aşkı ifade eder. Hı. Yani Latin dilleri ki Batı dillerinin büyük çoğunluğunun tabanında yer alır. Bunu ayırmamış. Neden ayırmamış acaba? Yani dilleri e, hikayesini takip etmek aslında kavramın hikayesini de takip Güzel etmek mi? oluyor Hı. çoğu zaman. Hı. Çünkü latinlerde kadın aşık olunacak bir şey değil. Eski da kadın aşık olunacak bir şey değil. Hadi o da doğru. Bunlar e, aşk nesnesi değil yani kadın anne evin e, bakıcısı yöneticisi özgür kadın olsa da iyi. kadınlardan hiç bahsetmiyorum. Özgür kadın olsa bile ikincil. Yani siyasi toplumun bir üyesi değil. E, ve aynı zamanda toplumun bir üyesi değil. Dolayısıyla yani kamusal işte, alana çıkamıyor. Kamusal alana çıktığı <gülüyor> zaman yanında mutlaka bir erkek olması hmm. lazım. Örtünmesi lazım. Yani şunu mu demek? Şey, pardon buradan şöyle bir noktaya mı varacak. Yani aşk Denkler, denklikle ilgili. Şimdi aşk denklikle de ilgili bir şey de demeyeceğim. Bir, dostluk denklikle ilgili. E, Aşkta da ben. Dur benim önümden. Bolgul ve sağlıklı aşkım. Ölümden da, evet. Yani. Örümden koşma. <gülüyor> Onu da demeyeceğim. Ee, Niye kadına aşık olacak bir nesne değil? Çünkü denk değil yani. Hayır ama şimdi bak. Daha aşağıdakiler olamaz aşk, ki. Aşkın çıktığı Tabii. zaman. Aşkın çıktığı zaman. Batıda Sen aşk. Şövalyelere getiriyorsun. Evet orada. Orada aşk icat edildiği zaman. Orada da büyük bir dengesizlik var imkansıza aşık oluyor. Ha, ama... İmkansız. Hmm. Ve o kadar üst seviyede sınıf ki... Sınıf farkı Hem var. sınıf farkı var hem de imkansız. Yani çünkü Lord'un, senyörü, Karısını... senyörün <gülüyor> karısı buna evet. ke kesinlikle e, ulaşması mümkün değil. Bu ancak platonik dediğimiz hmm. bir e, kendi zihninde kavuşamayınca aşk oluyor yani kısaca. Ha, şimdi Neden benim... platonik de açıklayalım da platonun hani var ya idealleriyle <gülüyor> ilişkilendirerek yani onun... Benim evet. gelmek istediğim nokta şu aslında yani bir yoksunluğun süblimasyonu ee, şeyden partenerden mahrum kalmak yani o senin cinsel partnerinden mahrum kalmanın o mahrumiyeti hiçbir şekilde giderememe ve bu gidereme sonucunda da muhayyel hayali düşsel yaratıyorsun. yaratıyorsun yani e, bu Leyla ile Mecnun'un buluşmaları bu konuda çok tipiktir Leyla ile Mecnun'un buluştukları zaman Mecnun Leyla'yı görmek istemez Evet karakuru Çünkü, bir kız. Ya. Hayır karakuru veya dünya güzeli. Hmm. Kafasındakine aşıktır. O kendine aşık. Yani evet, o ama Leyla'nın asist. Yani. Leyla, ama mi? şimdi <gülüyor> bir dakika. Niye Mecnun'u böyle şey ettiniz? Senin yorumunda mı çıkıyor? Hayır benim yorumumdan o <gülüyor> yani, çıkmıyor. Ben, ben, hayır, siz o, öyle yorumluyorsunuz. Hayır, ben, ben. hayır Mecnun, Mecnun ee, öyle bir Leyla idealizasyonu yapmış öyle, ki öyle. E, gerçek Leyla ile kafasındaki Leyla uyuşmayacağı için Leyla'yı görmek istemiyor. Somut Leyla'yı görmek istemiyor. Şimdi aşk Hayır, pardon, ama neden ben, öyle idealize etmiş? Mantıki sonucuna götürürsen yer aşkın? mantıki sonucuna götürürsen bir kavuşamama olması gerekiyor. Kav aşk olması için. Evet. Kavuşamama. Onun için aşk bana göre devam, devamlı konuşuyoruz. Aşk sadece Tanrı'ya karşı olabilir. Çünkü ona da işte ölünce kavuşacağım ben. Yani o onu da, o da hmm. meçhul. Hmm. Onu da bilmiyoruz. Kavuşamama aşk sadece Tanrı'yla. Kavuşamama, Kavuşamama hali. Kavuşamam buradan tabii. Hemen itiraz edeceğim. Malum bu Spinoza. Yani... Spinoza kavuşmuş mu? Hayır. Şöyle bir şey söylüyor. Yani senin dediğine bir miktar katılıyorum ama aşkı sadece spiritüel aşkın varlıklara duy... hmm. duyulan önüne geçilemez kuşatıcı büyük tutkusal Ama Latince'deki as... ikisini ayırmayan kelimeyi hayır, hayır. unutma i̇şte da tut onu. Hayır hayır. Şöyle. Yani Latince niye ayırmıyor? Bir de Hayır bugünkü amor, işte Proctor, anlamda da amor, doğru bilmem ne diye ayırabilirsin. ayırabilirsin ya. Ya. Hayır, i̇stediğin Tabii. kadar sıfat takabilirsin Hayır bak şöyle diyor mesela amor deyi entelektüalist. Evet. Yani akıl yoluyla tanrıyı sevme bir buna tanrı aşkı Nitekim kendi, ama kendisi şimdi de, bu, bu de, tanrı aşklarından tanrı sarhoşu sadece, derler yani. şimdi, Hı -hı. bu tanrı aşklarından sadece bir tanesi bir de tanrıyı yani bu orta çağın ünlü tartışması Spinoza yani inanmak için mi e, okuyorsun okumak için mi inanıyorsun? Yani hangisi Tanrı'yı i̇şte, sev. İşte burada bir, bir saniye burada biliyorsun hmm. tamam. tamam. Meşhur. Anlamak için inanıyorum. Anlamak için inanıyorum. Tamam. Anlamak için inanıyorum. Ama işte Spinoza onu söylemiyor. Anlamak için de aşığım. Hayır hayır bak şimdi inançla sadece iman inan im, im, imanla yani inanç boyutuyla bir sevgi değil burada. Akılla yani insan aklının tanrısal aklı bütün evrende var olan aklı, kendi aklıyla anlayabileceği, kavrayabileceği şeylerin özüne. Çünkü o şeylerin içinde o töz olan Tanrı var. Ve sen pekala aklınla evrenin varlığını hissetmek, kavramak ve oradaki tanrısallığı tamam. görmek tamam. bir anlamda Tanrı sevgisi. Tamam. Çünkü Tanrı da Se sevgisi evreni sevgisi. öyle seviyor. demek ki. İşte varlık, ha, varlık sevgisi. Varlık sevgisi. oraya getireceğim aşk? Işte. Aşk, aşk illaki <gülüyor> sevgi demek değildir. Aşkın içinde korku da var. Aşkın içinde anlayamama var. Yani aslında aşkın içinde tabii hayal kırıklığı var. Hayal kırıklığı Anladım var. Hatta bazı var ya, aşklarda sev, nefret de bir var. Bir saniye canım sevgide de olur. Sevgide nefret olmaz. Olur mu canım zaman yaşarken o süreç içinde nefesip nefesip. Şiddeti... nefret aynı anda hem sevip hem nefret edemez. Ya yani sevgi bileşke hem bir karşıt nefret edebilir? Bileşke bileşke. Hayır. Sevgi de bileşke bir sürü bileşenleri var. Ama yani. tamam da sevgiyle nefret bir arada olmuyor. Aşkta nefret yani. Vallahi hekim olur, hekim olur. Bak hekim olur. karşımızda yani. Pek hala olur. Ambivalans dediğimiz evet, bir durum pek hala insan hayatında mümkündür ve en çok da mesela bak zıt duygularla bağlı olduğun hmm. bir ebeveyn diyelim ki baba ya da anne figürüne ama çocukluktan itibaren yani hmm. bir yönümle seviyorum o bir olmanın da ötesinde o başka hmm. o bağımlılığı daha aşan ama bir yanıyla da müthiş bir şekilde nefreti bir insan nefreti olumsuzu bilinç dışında tutar sevgiyi bilinçli farkındalığında tutar hmm. ve bir şekilde diyelim ki bu ambivalan bir <gülüyor> çift değerli Çift değerli. Bağlıysam o nesneye ki bu diyelim burada baba örneğini verdik bilinç altından ölmesini isteriz. Yok olmasını. Ama bilinç olarak, da, bilinç olarak işte... bunu inkar edecek başka hmm. savunma mekanizmalarıyla. Yani biz hastayız aslında. Hayır kazara, hayır ambivalans patolojik bir durum zaten. Ama şunu lafı şuraya getireceğim. Mesela uzamış patolojik yas dediğimiz matem şeylerinde ne doğal bir matem sürecinden daha uzun daha derin ve hayatı çok Hmm. bozacak çok cid, yani derinden bozacak bir yas varsa orada o yas tutulan nesneye ambivalans mutlaka vardır. Hmm. Çünkü hmm. adeta yani nefret, tabii tabii, tabii. nefreti hayat, ve ölümünü istediği hayat, için hayatını alttan altta, değil, hayatını, alttan tabii, tabii. öldüren gibi tabii, suçluluk tabii, o suçlu. derin suçluluk ve o derin evet. suçluluğu çalışmak, halletmek o kadar zor ki. Yani şunu demek istiyorum. Ben çok sağlıklı olgun bir biçimde ben olgunluk yani olgun insanlar arasında aşka inanırım. Ancak öyle mümkün olmuyor. Ya. Yani aşk... Denkliği orada bu anlamda şimdi, şimdi bak, Cengiz biraz önce hani dedi aşk ölçer. Yani sende he. bir aşk ölçer var. var bence. Şimdi Ayşe ile Mehmet birbirini seviyor mu sevmiyor mu? Bu aleti bir koyacaksın. He. Sizinki aşk değil. Hayır abi. hayır alet alet koymuyor o şey. şey şaka o, yaptın. Hayır ya usta <gülüyor> bu usta. Manuel bir şekilde ha. veya şey vizüel bir şekilde görerek. Peki. S Ama sen nasıl bileceksin? Ya, aşk mı? var mı? Peki mi? anlatayım. Hayır, ha. bir, bir saniye anlatayım. Aşk adına, yani kendileri diyelim ki. İnanıyorlar. Hocam. Ya şimdi, inanıyorlar da aşkın ne olduğunu biliyorlar mı? Biz biliyoruz hayır, hayır, hayır, ki onlar. Hayır yani. hayır bir şey hayır, yani. onu aşktı Bunu da söylemiyorum. Bak Hı. şimdi diyelim ki yani mesleğimiz gereği Hı. çiftlerle evlilik sorunlarıyla ve bir sürü şeyle ilgilenen ve 40 evet. yıldır da ilgilenen bir insan olarak Hı. Hı. Hı. şunu söylüyorum ve Erik Fromm'un da söylemek istediği bu. O da şu. Yani olgunlaşma ergin ve olgun insanlar arasında ilgi, sorumluluk gibi sorun yani sevdiğin kişiden sorumlu hissetme, sevdiğine ilgi, sevdiğinin gelişmesini arzu etme, onun için çaba evet, gösterme, sorumluluğunu alma. Gayet tabi yoksa sorumluluğunu alma, bence sahiplenme. Sor Sahiplenme saniye, sahiplen, saniye. Sahiplen, sahiplen. Hayır, hayır hayır hayır bak sorumluluğunu alma diyor. Bir onu demedin. Sorumluluk ilişkide ama. sorumluluk hayır. Bir saniye Hı. bu sorumluluğu paylaşma falan da birlikte bütün bu yetiler ya yani bu özellikler yani hakikaten mükemmel bir sevgi bu ilişkide var dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Sevgi genel bir soyut bir toparlama. Bu ilişkinin elemanlarına baktığımız zaman ilgi bunu en güzelde bence, en güzelde Küçük Prens'te egzot şeyinde hmm. görmek mümkün. Yani çok uzağa gitmeye de gerek yok. Bütün okurlara da tavsiye ederim. O yetişmiş bir Yani kitaptır. sevdiğimden, ilgi, sevdiğimle, sorunlarıyla ve varlığıyla ilgileneceğim. Doğru. Meliyim diye değil bir buyruk olarak hmm. değil. Öyle bir duyguyu kendiliğinden yaşıyorsan Öksetmen o nesneye, yani. o kişiye karşı sahiplenici bir sevgi vardır. Ama buna cinsellik karıştıysa aşk diyorum ben. Onun için. Ha. Sen cinsel muhakkak boyutunu, aşk olunca, de, cinsel... Hayır, da, şimdi tamamen sevgi, sevgi. Yani bir türü bu. Psikiyatrla ters düşmek zor iş. Sonra başımı belaya sokacağımı biliyorum ama... <gülüyor> ben cinsellik eğer e, varsa o zaman aşkın bittiğini düşünüyorum. Tersini yani. Tersine Sen çünkü şey... aşkı ilahi bir şey olarak anlıyorsun. Hayır, ha, tabii evet. ben aşkı evet. çok yüce bir şey olarak anlıyorum. Hayır, yani. öyle, ona itirazım yok. O anlamda... Yani, yani bir, bir, işin baştan... içinde cinsellik yok. Aşkın içinde saniye, cinsellik dünyayı yok. Dünyayı indirelim bir saniye. Ama bu bir insanlar dakika. şey sütü yemiş, her yerinde sokar onu. Yani. O, o, o Freud'un... <gülüyor> ben Ahmet'in baştan yaptığı ayrımı çok doğru buluyorum. Bir kozmik, hakikaten ilahi diyebileceğimiz bir bir... Yani bu da sadece basit bir duygu da değil, üstelik akıl ve duyguyla birlikte tüm varlığıyla çekilme, bunu anladım. Bu ve tasavvuf zaten ana konusu da bu evet. ve yani hatta Mesedeli çok sevmese de bu müthiş bir konu. Tamam. Ne isteyelim? ne yani Tasavvufu sevmesi ya yani böyle mis, mistisizmi. <gülüyor> ya yani bu mistik bir aşk. Ad üstünde Arabi'ninki de, Sephirosan'inki de, Mevlana'ninki de falan. Bütün bunları anlıyoruz. Halle Acı Mansur'un o hatta, ha tabi tabi yaro yani istelik yani ama orada enel hakta yani o, o kadar özdeşleşiyor ya içinde eriyor o tamam, kadar ya yani. ama şimdi hani bu bütün hepsinde bir bu, bu tasavvuflarda bu sufi ve mistiklerde sadece bizim kendi kültürümüze bakmayalım yani başka T bütün dünya mistiklerinde bistikleri de. de böyle bir aşk bütün bu yaratana ya da neyse işte o yaradan diye tasavvur edilen o Neyse ha bu evren de olabilir. Spinoza gibi. Doğa olabilir. Doğa olabilir tabii. Peki buna ait yani bu aşkın varlığa dair bir açlık, susuzluk, bir temaşa ve o ihtişam içerisinde erime. Yani okyanusta damla olma isteği bir tür kavuşma bu. Bir vuslat, Tabii ruslat özlemi. Bunu anladık. Bu başka bir tartışma mı konuşuyoruz? Biz insani aşk yani insani Bunlar arası, da insanların he? aşkları canım. Yani, yani, i̇nsan hayır hayır ins ama nesnesi insan değil. Hayır yani, nesnesi, nesnesi, nesnesi somut bir birey. Somut, nesnesi peki, bir birey. nesnesi peki, insan olan aşk ne biliyor musun? Ben insanla aşığım. Bak, de, bak bak bu sana ne ifade ediyor lan? Hayır hayır dur aşkına? dur. Peki ben <gülüyor> sana başka bir şey söyleyeyim. Aşık oldum için öldürdüm Hakim Bey. Ha, laf oraya getirecektin. Işte. işte. Bir dakika benim söylediğim Yani <gülüyor> dışarıda. baba çelişki olur mu? Yani bu paradoksun dikalası. Gördün mü sen? Bak uzman olmadan bir ilişkiye aşk dedikleri halde bunu bak aşk olamaz dedin. Aşık oldum öldürdüm. Yani benim dışında yaşama yani yaşama ve var olma hakkını Hakkı yok. Tanımayacak kadar sahiplenme. Bu anın abunadı pasyon. Aşk bu değil. Aşk geliştiren, büyüten, geliştiren, hmm. olgunlaştıran. Çünkü altında sağlıklı bir sevgi. O sevgiden ayıramazsın. O sevgi genel kavramından. Hmm. Amor, love, amur, her ne dersek diyelim sonuçta. Ha Onun bir özel türü olarak aşkı anlamak lazım. Ve orada da bu söylediğim erginlik ve olgunluk denkliği az buçuk, simetrisi yoksa mutlaka orada bir çarpıklık var. Şimdi, bir egemenlik ya. muhtemelen. Şimdi, bir kendini teslim ve onun varlığı içerisinde görünüşte dışarıdan bunlar ha, müthiş bir sayın baştabip bir şey sorabilir miyim? Yani bu söylediğin laflar çok güzel. Hakikaten. Ne sayın ne dedin? Baştabip. <gülüyor> onu nereden çıktı? <gülüyor> Hadi hani, kesebilme gidin. <gülüyor> tatlif <Kaltip> edecekler. <gülüyor> Hayır, tatlif değil şaşırtarak. Baştabip oldu? Tabii baştabip nereden çıktı? Şimdi diyor ki aşk geliştirmedir diyor. Tamam Şimdi geçiyorlar masanın bir, bir tarafına bir tarafına, iki saat birbirinin gözünün içine bakıyor. Ah, Gelişiyorlar. Aşkım. Ah, aşkım. Ne geliştirme var burada? <gülüyor> <gülüyor> yani ne geliştirme var Allah aşkına? Burada bir de tereddü var, geriliyorlar. O sırada bir şey okuyarak bir şey yerde, ah aşkım, ah bilmem ne gözlerin ne kadar güzel, saçın bilmem ne. O aşk oyunu. Yani hocam o aş <gülüyor> bu kadar aşk mervan oyunu. edilebilir aşk yani. yani aşk, aşk oyunu oynayabilir. Hayır, üstelik farkında bile olmuyor. Ama aşk, aşk oyunu kadar sürüyor aşk zaten. Aşk oyunu bitti mi de aşk da bitiyor. Hocam. Ondan sonra kodum mu? Ya bir defa diye. sen aşktan söz edemezsin. Bir Tanrı ilgili tanrıyla şey. Hayır eder. Ben bunu. He o tanrıyla ilgili dedi. Hayır, hayır. Şimdi de aşkla... de anlattığınız aşkın aşk olmadığını söylemeye çalışıyorum ben. Bir saniye, bir şey. Derdim o. Onlar aşk maşti. değil. hayır doğrusu zaten tanımlamak mümkün değil. <Gülüyor> tasvir etmeye çalışıyorum. Yani... Geçiyor masanın bu kadar ah aşkım. Hayır, hayır bir el saniye. ele tutuşuyorlar. Bana aşk... Cengiz zaten onu eleştiriyor. Aya bakıyorlar güvercinlere Aynı bakıyorlar. Şey şey... <gülüyor> ya bunun <gülüyor> neresi yani? geliştirme? Ya. Ben bunu anlamıyorum. Ama yani. bunu söylemiyor ki geliştirme böyle bir, bir şey değil. Sen yani. aşık Spinoza mı anlatıyorsun Hayır ben bir ee? dakika bir dakika reel insani beşeriyi ve yaşanabilir nadir de olsa zor da olsa bir aşkın imkanını kabul ediyorum. Ya böyle bir aşk olmuş mu? E var canım. kim olmasın? Lady Godiva mesela? Bilmiyorum ya. Ben şimdi sana edebiyattan örnek veremem Edebiyat tümüyle buna dayanıyor. Romantik, aşk falan da demiyorum. Real yani. Gerçeklik. de Üstelik bu ya yaşayan Ya yani denklemleri öğreteyim tane, diyor mesela aşkı, değil mi? Bir dakika. Aşkı yaşayan çift diyelim. Bir çift için söz konusu. Tek tamam. başına. Peki. Ha tek başına ben aşığım Leyla'ya. Hani o platonik hikaye. Ben... Re, yani aktualize edilmiş realize edilmiş bir ilişkide bir aşk var mı? Birlikte gelişme. Birlikte e, tabi. Nerede geliştirme. birlikte gelişiyorlar? Onu bana somut bir şekilde söyler. Kim şey kim? Sanusta değil ya. Hayatın o içinde. Hayatın içinde ya. Gidiyorlar orada dalgalara bakıyorlar. O değil. instantane değil. İliş... <gülüyor> Simitle çay yiyor. Ben sevdiğim, aşık olduğum insanın sen Yeter, görünüşte kalıyorsun. Hocam, he, e, ama muhtevaya geçemiyorsun. Peki ne oldu? İki bilim geliyor, denklemler mi çalışıyorlar? E, bu arada. Ben hep böyle kolunu tutuyormuşum. Böyle dönüp konuşmamalıyım diye Ahmet'e anlatıyorum. <gülüyor> yani, geliştirme dediğim şu. Bir sorumluluk alma derken şunu söylüyorum. Ben gerçekten sahiden olgun bir insan, insan isem ve sevme yetim varsa bak sevilmeyi hep arzu ederiz de ama sevmedi, sevme bir yeti mi? Yeti, aynı, Herkes yani. sevemez. Hayır. Kapasite ve yeti Mehmet Deren'i acaba sevebiliyor mi? Kapasite ve yeti meselesi. Ve yeti mesele. Abi ben <gülüyor> çok güzel severim. Hocam bu... <gülüyor> yani <gülüyor> hakikaten hem severim hem döverim. O herhalde öyle yapıyordur. Hayır canım sen alan memnun, satan memnun yani tencere kapak usulü ilişkiler uyumludur da illa da burada bir aşk aranmaz. Öyle bir iddiaları da olmayabilir. Onlara bir sözüm yok. Yani iyi geçiniyorlardır, birbirlerine saygılıdırlar. Sürtüşme, itişme, kakışma yoktur ama ...ciddi bir tutku da yoktur söz gelimi... ...o ayrı bir konu... ...tutku olmalı... ...hayır yani. tutkudan ne anladığımıza bağlı... Şimdi tutkuda... ...biraz önce söyledi tutkun ne olduğunu... ...pasyonun ne olduğunu söyledi biraz önce... ...ama, Ama tut... olumsuz anlamda olumsuz da söyledi... Anlamda ...aynı Spinoza var yani pasiyo ...pasif maruz kalma değil... ...yani tutkuyu eğer pasyon ...kümüyle onun varlığına el koyma... ...pasyon aynı zamanda o biliyorsunuz... ...ikili anlamı vardır... ...pasyon hem tutkudur... ...hem de elem ve ızdıraptır... Tabii. mesela İsa'nın pasiyonu dediğiniz zaman Türkçe'ye öyle olacak. çevirdiler hmm. tutku diye çevirdiler hiç alakası yok, yok, yok. tamamen ızdırabıdır yani o evet, şeye evet. çıkarken Gargantua tepesine ne, Gargantua yanlış söyledim neydi o tepenin Golgant, Gol, Golganta Gol. tepesine çıkarken ki çektiği ızdıra aynen öyle ve iyi bir Hristiyan'ın da onu kendi hayatında evet. yaşaması yani pasyon ızdırabı şimdi, da var sevgili hocam tabi Roma, yani aşk öyle insanın hayatında yani insanlığın daha doğrusu belki hayatında çok özlenmiş, çok arzu edilmiş, erişilmesi için değil mi? Bir sürü yani edebiyat ve bütün sanat neredeyse bana sorarsanız aşkla ibaret. Aşktır tabi. Yani bu temayı hiç el almayan bir şeyde ne, ne olabilir bilmiyorum. İlim bir kâhülü kâhlimmiş ancak diye şeyin fuzulün değil mi? Peki Aşk ben, ne varsa ben bilime bu aşım dediğim, dediğim zaman, ahmet ben bilime aşım dediğim zaman ne demiş oluyorum? Yani böyle bir laf söylemem de ben. Ya sen şey çok akılcı bakıyorsun yani. Abi, senin aşkı anlamam biraz zor. Abi, abi, abi yani. Hayır ya. <gülüyor> şu tabii olabilir. Bilime aşığım derken yani bilim etkinliğinin bizatihi kendisini çok anlandığı değerli buluyorum. Kendimi de... adamışım. Adamışım ha. Yani, yani, ne demek kendim adamışım? Dedi yani ne yapıyorum? Şey yani. Kendini adamış biri ne yapıyor yani? Kendini adamış biri e, büyük bir heyecanla onu çalışıyor başkalarına anlatıyor gece yemek yemiyor hayır bir şey daha var çok Tabii. hasbi paylaşıyor olarak yani. yapacak Tabii. yani hasbi. çıkar gözetmeden sen <gülüyor> bilimin her tür şeyine kendini adamızsan ki evet, mistikler mis emez bir şey mistiklerin hmm. tanrısını yerine senin bilim aşığı da bilimi koymuş peki oluyor. paraya aşık olunur mu? Yani bu da pasyon Pasyon anlamında kullanılır e ama niye olmasın? Yani bilime aşık olunuyorsa paraya da aşık olunur Mesela çok büyük paralar kazanmak Hocam için Hocam ben para kazanmayı parayı çok seviyorum Paraya aşığım diye bu vurgu Abartılı vurguyu anlatmak için kullanılır ama, ama aşk bizim... bu kadar seviyesiz bu, hayır, bu olamaz Bu değil ya. bu değil Yani, bu değil. yani... Ya para seviyesiz bir şey mi Evet. Hayır yani paraya yani. aşıklık seviyesiz bir şey Yani para kendi başına de Para değil tabi de <gülüyor> evet yani yani <gülüyor> dini imanı Doğrusu, para, ya. dini imanı para deriz ya. Peki şimdi ama siz siz değer yargısı katıyorsunuz. Etik bir yaklaşım sizinki. Yani paraya aşık olmak kötü, bilime aşık olmak iyi. Bunu hakkınız var mı? Aşklar arasında şey hiyerarşi kurmaya. İyi aşklar, kötü aşklar diye Peki, ayırmaya hakkınız var mı? Misin? Bir dakika. Dur önce buna cevap ver. Vereceğim. Paraya aşık olan para ne yapar? Ne olacak? yapar? Paraya aşık olan ha, parayla söyle. her şey yapılır. Yani ne demek? Ne ben yapalım? çok para kazanacağım. Ha? Peki çok parayla ne olacak? Çok satın alacak. Çok güç y yok, güç, güç elde edecek. E i̇yi güce işte. aşık. Güce aşıktır mesela. Aa, işte o zaman iyi bir faşist olursun. Hayır. <gülüyor> olabilir. yani. Iyi, i̇yi aşk, kötü aşkı nasıl ayırıyorsunuz? Ben onu soruyorum. Ben iyi kötü diye ayırmıyorum. Ama Aşk ama ahlakı bu, diye bir şey var o, ya. O, yok aşk. Aşk süfli, ahlakı var. Süfli dedin ama süfli süfli dedin. O süfli aşk süfli. demedi ya sufi dedi. Hayır, hayır temiz süfli dedi ya. Aşk o kadar süflü olamaz dedi. Veya sen Aha, dedin. O anlamda. Ya hocam ben bilim bilim aşığıyım derken kastedilenin şu olduğunu, onun doğru bir kullanım olmadığını söylüyorum başta. Dikkat ederseniz biz her kavramın doğru kullanımına dair de bir tartışma yapıyoruz. Ha, tamam. Çok burada. Ben buraya istiyordum. aşkı, ben bilim sevgisiz. Bilime, bilime bağlılığın derecesinin. Tamam. Adım adım, adım derecede. adım gelelim bir, bir e, karşı cinsten birisine de aşık olamayacağını ben sana burada bu şekilde kanıtlamaya uğraşıyorum. Ancak sevebileceğini söylüyorum. Bir, bir aşık yani bilime aşık mi? olunmaz dedin sen şimdi. Şey bilim sevilir. Yok canım. Bilime bilime aşık ha, bu anlamda şey... diyorum ya. Bilime Hangi aşığım anlamda? derken. Bunu... Seviyorum ben. Bu işi seviyorum. E, tamam. E, aşık ne demek? Aşık değil. Bilim diye bir somut nesne mi var? Var tabii. Nasıl bir şey? E yani bilimsel bir faaliyet var. Allah Allah, nesne mi diyorum? Yani bir tekil, birey, bir <gülüyor> etkinlikler illaki nesneye mi aşık evet, olur? Evet, aynen, öyle. aynen olur. öyle. Peki, nesneye aşık ben olursa insan için arabasına mi? da aşık olur. E olabilir. Ona aşk denmez diyorum. Işte. Niye? nesneye i̇şte aşık oldu. olunur diyorsun? Allah Allah. Arabaya Şu niye aşık olunur? Arabaya aşık olan bak tamam çok güzel diyor. Burdan negatif şey. Şimdi Mehmet Ali bizim par bir dakika. Arabasına... aşkı bozuyor devamlı Şimdi olarak. Diyelim, Araya değil. böyle olmadık araba Şimdi, bilmem bak, abi, falan, Araba kız. arabasının karısından çok seven ben sen ha, bir milyon tane adam gösteririm. Arabasına ya. aşıktır ama manyak, dangalak. O bir sakat. Araba mı hiyerarşi koyuyor? Sakat bir durum. Yok ama arabayı ışıklar arasında de. hiyerarşi koyuyor. Fenerbahçe'yi karısından çok seven ben sen bir milyon e, adam gösteriyor. Öyle, dangalak derim ben. De aşık de. demem. Kusura bakma dangalak derim. Yani tamam. Hocam bak ben arabamı gözüm gibi esirgiyorum. Yani arabama o kadar çok önem ve değer veriyorum ve ruhumdan sadece paramdan değil. Ruhi enerjimden ona o kadar çok şey aktarıyorum, bağlıyorum ki ona en küçük bir halal gelse beni perişan eder. O nedenle de arabaya binemiyorum. Ve arabayı <gülüyor> neredeyse kapalı bir tamam. Tam, hayır bu çok patolojik değil tarif, mi? Ya, araba, canım, araba, tarif araba, tarif araba bunun için İnsan değil, öyle mi peki? E, e, e, Leyla ile Mecnun'un aşkı da öyle. Anladın mı? Aynen. Mi? O, orada... o binemedi, araba gibi işte. Sevgili hocam. Çok güzel tarif etti. O harika. zaten. Harika Leyla da, ile Mecnun'un Harika güzel. tarif etti. Aşkı bu kadar güzel tarif eder görmedim şimdi de. Vallahi. Halal gelmesin diye bilmiyor. Tamam aşk ha, bu. Bak bir dakika. Bak, aşk bu. <gülüyor> bir dakika. Ben hala insanlar arasında illa yani açıkçası eşcinsel aşk da mümkündür. Bu biraz birçok insanı belki irite edebilir ama yani daha çok görülen ve insan insan insani diye gördüğümüz heteroseksüel. Burada bir somut nesneden bir kişiden bahsediyorum. Ve bu kişiyle seversin. Ondan artı Eee gayet tabi ya ben seni de seviyorum Mehmet e Sana de seni aşık değildim. E ben de seni seviyorum. E? Ben kimseye aşık değilim ya. Ben herkesi e seviyorum. Tamam işte. biraz tanımız zor Yani bir insan hayatında aşklar da yaşayabilir. Ama seni gözümden aşık. kıskanırım. Kendi gözünden kıskanıyor ya. Ha işte aşka aşka aşk kıskançlık. Hamdolu ama... ve bir, bir saniye buradaki kıskançlık olmadan olmaz. Arabasını kıskanması gibi en küçük bir zarar ve halel ben sevdiğim, aşık olduğum diyelim ki madem erkeğim bir kadının aşık olduğumu düşündüğüm öyle yaşadığım bir kadının bir kılına zarar gelmesine değil mi? Tabii onu göz etmek isterim, esir gelirim ama hmm. aman ona bir zarar gelecek diye bir dört duvarın arasına kendi gözüne değmesin abi. diye Hı -hı. kapatırsam tutsak kıldığıma da bu bu aşk değil işte. E bu Aradaki fark yani. anlatma. Ha, tabii ara ben şunu... sana itiraz etmez. Ya niye beni kullanmıyorsun? Şey... Biliyorsun. Bana böyle bir şey gibi nasıl söyleyeyim biblo gibi bakıyorsun demez araba. Ama aşık olduğun kadın ya da erkek neyse bunu der. Başta benim ben e şimdi bu, bu bana aşığım diyor hocam <gülüyor> diyor ama bunun bunun adı aşk mı Allah aşkına? Ben, şey, ben şeyle uğraşmıyorum. Şuraya getirmeye uğraşıyorum. Yani ben aşkım patolojik bir şey olduğunuz size söyletmeye çalışıyorum bir kısmını da söyledin zaten e olsun ne var ha, ha, ben eğer aşka patoloji derseniz hiç itiraz hayır, etme hayır, o söylüyorum. güzel bir patoloji hayır, güzel. E eğer Ama pat zaman, her zaman aşk eğer tanıma ve benim biraz daha izin verseniz biraz daha açmam mümkün olursa i̇şte benim kavradığım söyle. tasarladığım veya bu kavramı atfettiğim anlam dünyasını açtıktan sonra pekala kendi başına bizatihi pozitif. insanı olumlu, geliştiren, yaşama sevinciyle donatan sevinç, neşe. Her daim değil. Ve bu üstelik da bir şey de değil. Yani bir gördüm aşık oldum. Öyle değil. Öyle değil tabii. Yani sürekliliği olan, Ama aşkın başlangıcında paylaşılan... Tabii hayır aşkın başlangıcında böyle anilik ya da birden ve kestiremediğimiz bir çekilme adeta. Bu mümkün. Bu bu psikofizyolojik olarak da anlatılması mümkün. Peki her gördüğüne aşık olanlar var o ne peki? O aşkı bilmeyen. Hmm. O şık aşk, şık nasıl şık aşk nasıl bilmiyor? Evet, belki sevda şık kara sevda şey ha şey var ya. ya. Evet, ha aynen. hocam kara sevdaya biz saygı duyuyoruz. Çünkü ama sen kara bakın şöyle daha güzel bir örnek patolojik bir örnekten anlatayım. Erotomani diye bir kavram var. Hı. Hmm. Erotomani aşk deliliği diye mesela çevirebiliriz. Buradaki kastedilen bir paranoytik bir bozukluk. Yani ben diyelim Ahmet Hoca'nın bir öğrencisiyim ve Ahmet Hoca'ya dehşet bir aşk duyuyorum. Ve illa onun da bana duymasını arzu ediyorum Hı. ve bu arzu o kadar güçlü ki hiç gerçeklikle bağım kopuyor ve Ahmet Hoca'nın da yavaş yavaş zamanla bana aşık olduğunu düşünmeye, düşünmeye başlıyorum. Ve bunun kanıtlamak yani bunun kanıtı olabilecek deliller arıyorum. Ha. Hiç olmadık şeylerden Ahmet Hoca'nın bana da sinyal henüz yani bak sana bunu itiraf edemiyorum ama işte bak sen bunu anla gibi yorumlamaya yani hmm. yan ve yanlış yorumlamalardan ciddi bir şekilde bir mantıksal ve şey örgüyle dehşet bir şekilde ve ondan sonra, ondan bu bazen yıllar bile sürebilir ve ölümcül de olabilir. Bütün bu konuşmalarda aşkın bir hastalık Şimdi, olduğu sonucu çıkıyor. Hocam ben bu Hı -hı. enotomali diyorum. Buna hayır buna eroto, olgun, yani Olgun, sağlıklı bir aşk demiyorum. Kara sevda delili. başka bir şey. Ama, kara sevda farklı. Kara sevdada ma aşık kavuşamadığı ya da bir somut bir karşılığı olmadığı için çektiği acıya dair bir şey. Hmm. Kara sevda orada da yine bir patolojik bir şey var. Orada da bir ağır narsistik yaralanmayı Şöyle düşünmüyor kara sevdanı. Hiçbir zaman düşünemez. Ben yani şöyle diyelim bu, bu tamam maşum yani aşık olduğum kişinin de karşılık vermesini gayet tabii arzularım. Bu sağlıklı bir şeydir. Fakat buna bir türlü sağlayamıyorum ya da bir biçimde ne kadar çabalasam da pekala onun da bana aşık olma zorunluluğu yok diyemiyor. Çünkü hmm. aşkına karşılık bulamama kendisini o kadar değersiz ve kendi benlik saygısını o kadar pırpalıyor ki bir türlü bunu sağlıklı değerlendirme şansı olmuyor ve yani peki, o duyguya gömülüyor. Bir dakika, bir, bu. Hatta ondan zevk alır hali. Cengiz halindir. bir dakika. Yani sen yani de, bir biraz halindir. önce şey söyledin. Sağlıklı aşk Abi var, var. bir tarif eder misin sağlıklı aşkı? E, i̇şte, anlattın e, Ay, yok, e. abi, anlattıkları... Ya anlattı zaten. Hayır yok abi anlatıyor. bir de kan Hepsi patoloji. Anlattıklarının tamamı patoloji. Mesela. E, ne? Kara sevda ondan e, sonra onlarda patolojiyi anlatıyorum. Patoloji, patoloji değil. <gülüyor> patolojik olmayandan anlat. <gülüyor> patolojik <gülüyor> olanı. Patolojik... <gülüyor> Dökü bir daha söyle o zaman. Sev, sevgili hocam. Nedir patojik olma? Ben bak, mesela diyelim ki aşk olacak ama sevgili e, Tamam değil. bir saniye. Ben bir ilişkide aşk var mı yok mu anlarım derken ha. elimde Hı -hı. aşk ölçer dedi yani. Hı -hı. Bence var bu. Bu mümkün. Yani. İşte Niye bakarsın? E, Niye Niye bakarım? Niye ne bakarım? <gülüyor> bakarım? Çok iyi anlaşıyorlar. Çok iyi muhabbet. Cinsel hayatları çok karşılıklı bilmem ne falan. Onlarda bir miktar payı var ama o değil. Ben neye diyelim bakarsın? ki uzun erimde bu ilişkide. Demin söyledim işte. Sorumluluk, ilgi, emek, emek. Yani aşkı yaşatmak emekle. Olacak. Ya bunların hepsi sevgiyle vurduk. Bunların hepsi ya sevgi. Ya hocam o sevgiyi ben açıyorum. O var zaten. Onun üzerine cinselliği ekledim. Allah Allah. Yok işte bu. Allah cinselliği Allah. eklediği zaman aşk oluyor. Ay, ben hayır, de e, diyorum aşkın, ki. O, hayır. Özgün tanımının normal sevgiden farkını anlatmak için. Hayır. cinselliği olduğu içeriyor. zaman aşk olmaktan çıkıyor. O zaman ha, sen. Hayır. Ama kararın. bak şimdi. Sen o zaman Tanrı'ya olan şeyi nasıl aşk olarak tanımlarsın? Bir kere aşk orada itibaren tanımlanan bir şey. Tanrı'yla olan senin ilişkinin içinde herhangi bir cinsellik yok. Kesinlikle yok. Evet. E, e ona aşk diyorsun. Bu diyor. aşkın etalonu, aşkın ölçütü bu. Yani Tanrı'ya olan aşkından itibaren sen aşkı inşa ediyorsun. Onun için aşkın içine cinselliği koyamazsın. Koyduğun anda aşktan başka bir şey tanımlamış olursun. O zaman sen, senin gözünde... Bana ne, göre nedir? aşk yok. Ne diyeceksin yani? Aşk mı? Hayır yani aşka benzer ilişki ya insanlar, veya duygu türü, türü nedir yani? Yani bu meşhur, aşk bir, değil me, yani. meşhur film vardı biliyorsun. Şey e, neydi o temel içgüdü. Ha. Temel içgüdülerimiz var bizim. Beslenme, e, cinsellik vesaire. bu temel, yani türü devam ettirmek için şey ettirmek <gülüyor> evet. Şimdi bu türü devam ettirme. Çocuk evet. olsun diye Bunun yapalım. bunun... Uygarlık boyunca süblime olması çeşitli nasıl e, yemek hmm. yeme açlık sofra kültürüne koskoca mutfak kültürüne küizinlere müizinlere ot küizinlere varıyorsa... İşte şeyinde Çocuk yapmada Cinsellikte şimdi, Cinsellikte Tarih içindeki sürecinde Böyle rafine Ola ola ola ola İncele incele, incele. Aşk, Aşk buraya gelmiş Ondan sonra, ondan sonra bizim Başa günü kalkıyor bunu Edebiyatın <gülüyor> konusu olabilir ancak Romanları <gülüyor> Başa günü kalkıyor Yani altta ah Türün devamı var e, Elbette <gülüyor> böyle ya Onu kim inkar edebilir e, Elbette Ama böyle. bundan ibaret değil Olsun ne var yani, yani bir ibaret şey ibaret yani. Hayır aşkı Aşkı aşka aşıksınız siz Aşkı süblüme ediyorsunuz yani E tabi edeceğiz ama yani yani Aşk aslında basit bir şey. Yalnız bu aşkın sadece <gülüyor> lahib bitti galiba. Lahib ve kosmikle sınırlandırmayı yeterli görmüyorum. Payı var bunun. Yani o tür bir aşk tanımı da var. Ama şeyden derz ben arıyordum değil mi? Aşk tamir cinsel olmaz değil.